Kıymetli izleyenlerimiz, hayırlı akşamlar. Allah'ın hayrı, iyiliği, güzelliği hepimizin cümlemizin üzerine olsun inşallah. Allah cümlemizi hayırlı kimselerden kılsın inşallah. Bir Söz Hakkı programımızda tekrar Efendimizle birlikteyiz. Sizden gelen soru ve sorunları inşallah kendisine yönelteceğiz. Öncelikle alemden Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Bütün övgüler alemden Rabbi olan Allah içindir. Övülmeye layık olan, öme hakkı olan bir tek Allah'tır. Kim Allah'a göre güzel yaptıysa o övgüye layıktır. Sözün başında, sözün sonunda hamd edilmeye layık olan bir tek alemler Rabbi olan Allah'tır. Salatü selam Allah'ın Nebisinin Resulünün üzerine olsun. Allah'ın tüm nebi'lerinin, resullerinin üzerine olsun. Resulullah Efendimiz'in ehlibeytinin ve eshabının üzerine olsun. Ve tüm nebi ve resullerin peşinden giden Allah'ın kendisine nimet verdiği kullar üzerine olsun. Efendim söz hakkı başlıyor. Efendim Öncelikle hoş geldiniz. Allah misiniz? Allah Nasılsınız Allah efendim? Olsun. Hamdolsun. Nasılsın? Hamdolsun efendim. efendim öncelikle bir izleyicimiz şöyle sormuş. Babam çok sinirli, çok öfkeli. Her olaya bağırıp çağırıyor. Hakaret ediyor. Annemizin ve bizim kalbimizi hep kırıyor. Bunun için biz ne yapmalıyız? Sayın Hocam, teşekkürler. Demiş efendim. Aüdu bilya rabbil alamin. ve mursalin Ve rabbil alamin. Eğer bir evde sorun sıkıntısı varsa. Aileden birileri sorun sıkıntı çıkarıyorsa ana olsun, baba olsun, evlat olsun o fark etmiyor. Mutlaka orada şeytana uyulmuştur. Şeytana tabi olunmuştur. Yaptıklarıyla şeytani sevindiriyor, sevindiriyordur. Oysaki eğer rahmetle, merhametle ev halkına muamele else Allah onu ibadet olarak sayar. Eğer sıkıntı verirse onlara tabiri caizse azap ederse onların gönlünden bu sefer Allah'ın gazabını alır. Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam sizin en hayırlınız ehlini ev halkına en hayırlı olandır. Aynı şekilde bunun tersi de en hayırsız kimdir? Ev halkına karşı hayırlı olmayan, sorun sıkıntı çıkaran. <gülüyor> Bu durumda ev halkının ne yapması gerekir? Nasıl bir muamelede bulunmaları gerekir? Yapmaları gereken şey sabretmektir, dua etmektir. Güzel yapmaya çalışıp kazanmaya çalışmaktır. Dünyaya ebedi hayatımızı kazanmaya gelmişiz onun için. Kim ne yaparsa yapsın, bize nasıl bir muamelede bulunursa bulunsun, bilmemiz lazım ki Allah ona müsaade etmiştir. Eğer müsaade etmişse, bu bizim için bir imtihan. Bize de düşen imtihanı kazanmaya çalışmaktır. Doğru yapmaya, güzel yapmaya, sabretmeye çalışırken, hem Rabbimizin rızasını, yakınlığını kazanıyoruz, hem sevgisini kazanıyoruz, hem Allah'ın bizimle beraber olması beraberliğini kazanıyoruz. Sabrın karşılığı budur çünkü. Sorun sıkı, nereden gelirse gelsin, sabrettiğimizde kazanacağımız Allah'ın sevgisidir, Allah'ın beraberliğidir. Allah bizimle beraber olunca mutlaka hem dünyamızı, hem ahiretimizi kazanırız. Bunu böyle görmek gerekir. Hatta gerektiğinde bundan dolayı teşekkür etmek gerekir. Eğer böyle olmasaydı, kazanmamız mümkün olmazdı. Bunu yaparken elbette bir de ona yardım etmek gerekiyor. Nasıl yardım etmemiz gerekir? Güzelliği ona göstererek, doğruyu ona göstererek, gerektiğinde yaptığının yanlış olduğunu ona hatırlatarak. Böyle sorun sıkıntı çıkarınca ne olur? Ev halkını kendinden uzaklaştırır. Onların sevgisini kaybeder, saygısını kaybeder, yakınlığını kaybeder, onları kaybeder. Hiç kimse ehlini kaybetmek istemez. Ailesini, çocuklarını kaybetmeyi istemez. Bu durumda mutlaka tuzağa düşmüştür, şeytanın tuzağına düşmüştür. Yaptığının doğru olduğunu zannediyordur. Hak olduğunu zannediyordur. Böyle yaparak belki onlara iyilik yaptığını düşünüyordur. Ne yapmamız gerekir? Ona bunu hatırlatmamız gerekir. Bunun doğru olmadığını, yaptığı hareketin tavrının Allah'ın rızasına uygun olmadığını, Allah'ın Resulü'nün ev halkına böyle muamele etmediğini, böyle yapılmasına müsaade etmediğini, eğer böyle yapmaya devam edersek, Allah'tan, Resulü'nden hem de ev halkından uzaklaşacağını, onları kaybedeceğini hatırlatmamız lazım. İnşallah kendine gelir, kendini toparlar. Bir de dua etmek lazım. Evet. Efendim, <gülüyor> Ramazan Yaman Kılıç, selamünaleyküm hocam demiş. 11 yıldır size layık, bizleri <gülüyor> bir şey yapmaya çalışıyoruz. Fakat yol itibariyle sizinle yolculuk yapmak çok zor. Canımızı, malımızı vermek de yetmiyor. Hayatımızı vermemizi istiyorsunuz. Kul olmak çok zor demiş efendim. Evet. Malini canını vermek başka bir şey. Hayatını vermek başka bir şeydir. Allah ayet-i kerimede buyuruyordu. Allah cennet karşılığında müminlerden mallarını ve canlarını satın almıştır. Yani mali canı vermeden cenneti satın alamıyorsun. Çünkü Allah cenneti satıyor. Öyle buyurdu. Evet bir de hayatımızı, vaktimizi, zamanımızı yani hayatımızın her gününü, her anını kurban etmemiz lazım. Allah yolunda sarf edip onun rızasını, dostluğunu, sevgisini, yakınlığını, ebedi hayatımızı, cenneti kazanmamız lazım. Kulluk gerçekten zor şeydir. Yoksa bazılarının söylediği gibi işte Kılın namazınızı, tutun orucunuzu, varsa paranız, zekat verin, hacca gidin, cennete gidersiniz demiyoruz, diyemiyoruz. Çünkü Allah öyle söylemiyor. Müminlerden malları, cennet karşılığında mallarını ve canlarını satın almıştır buyurdu. Eğer istediğimiz ebedi bir hayatsa, Allah'ın rızasıysa, Allah'ın dostluğuysa mutlaka dünyamızı, ahiretimize kurban etmemiz lazım. Nefsimizi, canımızı, hayatımızı, vaktimizi Allah yolunda kurban etmemiz lazım. Onun rızasını, dostluğunu kazanmak için onu kurban etmemiz lazım, feda etmemiz lazım. <gülüyor> Yoksa onu kazanmak mümkün değildir. Sadece hayal kurmuş oluruz, kendi kendimizi kandırmış oluruz. Eğer Allah ayet-i kerimede de ki, Namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir de dediyse bizim bunu söylememiz bununla beraber bunu hayatımızda göstermemiz gerekir. Yaşamamız gerekir ki ibadetimiz, namazımız, kurbanımız, Allah için bütün malımızı, varlığımızı harcayıp hayatım ve ölümüm. Yani canımı da veririm Allah yolunda kurban ederim. Bir de hayatım. Hayat işte <gülüyor> Her anı Allah için kurban etmektir, feda etmektir. Bu bir tercih meselesi, bu bir imam meselesi. Kim neyi istiyorsa, neyi seviyorsa hayatını da o yolda harcar. Bir mümin hayatını Allah yolunda harcar. Niye? Çünkü Rabbini seviyor, Rabbini istiyor. Allah'ın muradının üzerinde gerçekleşmesini istiyor, Allah'a dost olmak istiyor, Allah'ın kendisini sevmesini istiyor. Böyle biri rahatlıkla malını, canını, hayatını, her şeyini Allah yolunda kurban eder, feda eder. Gözünü kırpmadan bununla beraber herhangi bir gönlünde bir ağırlıkla hissetmeden bunu aşkla, muhabbetle yapar. Eğer böyle yapmazsa ne olur, mal da onun, can da onun, hepsini bırakıp, ona, onun davetine icabet edeceğiz. Bize ait olmayan, kendisine ait olan bir şeyi emaneten bize vermiş, bizim de bunu onun yolunda harcamamız gerekir. Onunla alışveriş yapıp, ticaret yapıp, ebedi hayatımızı, Allah'ın rızasını, dostluğunu bir de Hazreti İnsan olmayı, kendi kendimizi kazanmamız gerekir. Harcamasak ne olur? Vermesek ne olur? O bizden alır. Ona ait zaten. Bize ait değil. İş, hayatı harcamaya gelince Allah onu bize sermaye olarak vermiş. Ömür insanın sermayesidir. Onunla ticaret yapar. Ya Dünyanın peşinden koşar, nefsinin arzuları, istekleri peşinde koşar ve onu harcar. Ya da ebedi hayatı peşinde koşar, cennete koşar, Allah'a firar eder. Bununla beraber Allah'ın rızasını, dostluğunu kazanmak için her anını Allah yolunda harcamaya çalışır. Tercih insana aittir. Sermayesini dilediği yerde kullanır, dilediği zamanda kullanır. Mümin tercihini Allah'tan yana yapandır, ahiretten yana yapandır, Allah'ın rızasından, dostluğundan, cemalinden yana yapandır. Yoksa neyi seviyorsa hayatını o yolda harcar, onun peşinde koşmakla harcar. Allah ayet-i kerimede öyle buyurdu, o gün, kıyamet günü her biriniz neyin peşinden koştuğunuzu göreceksiniz. Allah onu önünüze koyacak. Neyin peşinden koşmuşsunuz, hayatınızı neyin yolunda harcamışsınız, Allah onu önünüze koyup size gösterecek dedi. Eğer Allah'ın rızası peşinde koşmamışsak, çaba gayret sarf etmemişsek, sahih bu durumda hayatımızı başka yerde harcamışız. Hayatımızı başka şeylere kurban etmişiz. Hayatını kurban eden kendini kurban etmiş olur. Bir şeylere kurban olmuş olur. Çünkü hayat sonuçta bitiyor. Neyin peşinden koştuysa, neyi istediyse, neyi sevdiyse hayatını da ona kurban etmiştir. Hayat bir tek Allah'a kurban edilir. Bir tek ebedi hayat için kurban edilir. Yoksa kendini çok ucuza, fani olan bir şeye satmış olur. Tercih insanındır. Evet. Doğru söylemiş kardeşimiz, bizimle beraber yürümek zor. Niye zor? Çünkü kimseyi kandırmıyoruz. Şunu şöyle yap, cennete gidiyorsun demiyoruz. Ya da bazılarının yaptığı gibi al şu dersi çekten cennete gidersin demiyoruz. Ne diyoruz? Önce iman etmen lazım. Allah'a teslim olman, Müslüman olman lazım, Mümin olman lazım. Önce La ilahe illallah demen lazım, Muhammedun Resulullah demen lazım. Rabbini her şeyden çok sevmen lazım. Rabbini aşık olman lazım diyoruz. Ahireti dünyaya tercih etmen lazım. Ahireti dünyadan daha çok sevmen lazım. Cennete koşman lazım. Cenneti arabilmek için malını, canını Allah'a feda etmen, kurban etmen lazım diyoruz. Evet. Bunu biz söylemiyoruz. Allah öyle söyledi, Resulü öyle buyurdu. Biz de onun söylediğini söylüyoruz. Yoksa birbirimizi kandırmış oluruz. Yarın birbirimize lanet ederiz. Bunun dışında bir şey söyleyip birbirimizi kandırırsak. Evet. İnşallah hep beraber kazanacağız. İnşallah. Allah eğer bizi kendisine avdolalım diye yaratmışsa, cenneti kazanalım diye yaratmışsa, kendisine halife olalım, dost olalım diye yaratmışsa, bu kolaydır. Bu zor değildir. İnsan kendi kendine zorlaştırır. Bunu zorlaştıran şey nedir? Bunu zorlaştıran şey imandır, imanımızdır. Aşık olan maşukunu ister. Onun için veremeyeceği, kurban edemeyeceği hiçbir şey yoktur. Canı da buna dahildir. Hayatı da buna dahildir. Vermezse ne yapar? Vermezse başka yolda, başka şeyler için hayatını harcar canını da malını da o yolda kurban eder, sarf eder. Dolayısıyla Rabbini kaybetmiş olur, kendini kaybetmiş olur, ahiretini kaybetmiş olur. Tercih insandır. Evet. Efendim Mustafa Karamuk İstanbul'dan <gülüyor> Sayın Hocam insan nedir? Niçin Rabbimin tüm yaratıkları insana, hazreti insana hizmet eder? Evet. diye sormuş efendim. İnsan nedir? Hangi soru olursa olsun, Allah ne söylemiş ona bakacağız. Resulü ne söylemiş ona bakacağız. İnsan nedir? Sorusuna Allah'ın verdiği cevap nedir? İnsan Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. Bütün melekleri secde ettirdiği varlıktır. Yerde gökte ne varsa hepsini insanın hizmetine vermiştir. Neden bu kadar kıymetli, bu kadar değerlidir? Neden bu şerefi ona bahşetmiştir? Aynı şekilde insanı en güzel surette yarattık buyuruyor. Allah'a ayna olduğu için, yaratılan bütün varlık, bütün mahlukat içinde Allah'ın tecellisini, isimlerini, güzelliğini, kendi üzerinde, kamil manada gösteren bir tek varlık vardır. O da insandır. Onun için bütün varlık onun hizmetinde ona secdededir. Aslında ona secdede değil. Allah'ın tecellisine, nefet-i ruha secdededir. Allah'ın halifesine secdededir. Yoksa Rabbini iman etmemişse, Rabbini dinlememişse, Allah'ın vahyini kabul etmemişse Allah onlara hayvan dedi. Hayvandan daha aşağı dedi hatta. Hatta ona onlara hayvanlar dedi. Hatta onlara davarlar dedi. En'am, kel en'am. Davar gibidirler dedi. Meleklerin secde ettiği varlık bu değildir. Bu kendini kaybetmiş. İnsanlığını kaybettiğinden dolayı hayvan gibi olmuş. Eğer kendini bilirse, kendini tanırsa, Rabbini bilir, Rabbini tanırsa, Allah'a halife olmaya, ayna olmaya çalışırsa, Allah'ın muradının üzerinde gerçekleşmesi için çaba gayret sarf ederse, Allah'ın isimlerini, güzelliğini kendi üzerinde gösterirse, bunu yaparken kendini kendine ait değil, Allah'a ait bir ayna olarak görürse, melekler onun için secdede, varlık onun için hizmettedir. Çünkü Allah'ın muradı budur. Kendisine abdolsun diye وَمَا خَلَقْتُ جِنَّ illa li لِيَعْبُدُونَ Ben cinleri ve insanları bana abdolsun diye yarattım. Bununla beraber Allah'ın nefettiği ruh bir tek insanda vardır, cinlerde de yoktur. Onlar da kullukla mükelleftir ama insana secdededir. İblis cinlerdendi, o da secde etti. Onlara da secde emri vardır. Allah kendini seviyor. Kendini sevip mahlukatı yaratmış, insanı yaratmış. Onun için her şeyi insan için yaratmış. Allah'ın muradı insan üzerinde kendi güzelliğini, el esmaül hüsnasını seyretmektir, görmektir. Kul ne kadar Allah'ın isimleriyle, iman ile Allah'ın güzelliğini, el esmaül hüsnasını üzerinde göstermekle hazreti insan olur, Allah'a ayna olur. Ne kadar bu güzelliği üzerinde gösterirse o kadar Allah'a yakın olur. O kadar Allah'a sevgili olur. Çünkü Allah insan üzerinde kendini seviyor. Kendi güzelliğini esmasını seviyor. Allah'a yakınlık da bununladır. Dostluk da bununladır. Allah'ın sevgisi de buna göredir. Evet insan onun için bütün mahlukatın eşrefi mahlukat en şereflisi bu şerefi Allah ona bakşetmiş. Bu şerefini Allah'tan alıyor. Yoksa toprak olan tarafından değil etinden kemiğinden değil. Konuşmasından, görmesinden, işitmesinden, bilmesinden değil. irade etmesinden değil. Neyinden alıyor? Allah'ın kendisine nefettiği ruhtan alıyor. Zaten melekleri de öyle buyurmuştu. Ona ruhumdan nefettiğimde hepiniz toptan hep beraber ona secde edin dedi. Ruhumdan nefettiğimde. İnsan bu ruhu taşıyor. Allah'ın kulundan istediği bu bir emanet. Kurundan istediği nedir? Allah'ın nefretliği ruh olmaktır. O güzelliği bütünüyle üzerinde göstermektir. Saf Allah'ın güzelliği olmaktır. Saf aşk olmaktır. Muhabbet olmaktır. Aşk. Bu nefretliği ruh aşktandır çünkü. muhabbetendir. Onun için seviyor ve sevilmeyi de hak ediyor. Ama insan onun üstünü örtünce ya da onu unutup gaflete düşünce kendini unuttu. Kendini unuttu mu? Rabini de unuttur. Evet, insan <gülüyor> Allah'ın nefrettiği ruhtan dolayı Allah'a halife, Allah'ı temsil ettiğinden dolayı bununla beraber Allah'a ayna olduğundan, yani Allah'ın isimlerini güzelliğini üzerine gösterdiğinden dolayı bütün varlığın, mahlukatın en şereflisi konumuna gelmiştir. Şerefini Allah'tan alır. En kamil manada bu tecelliyi taşıyan insandır. Onun için Allah Pir Hazretleri'ne buyuruyordu. Varlığı yarattım, insanı taşısın diye, insanı yarattım, beni taşısın diye. Bütün varlık, İnsan için hizmettedir. İnsan da Allah için hizmette olmalıdır. Rabbini taşımalıdır. Rabbinin nefrettiği o ruhu, emaneti taşıyıp üzerinde göstermelidir. Eğer bunu anlamazsak insanı bir avuç toprağa kurban ederiz. İnsana bakarken mevkisine, malına göre onun için hüküm veririz, kıymetle yer veririz. Bu durumda Allah'a ters düştük demektir. Rabbimizi anlayamadık demektir. Allah'ın nazarıyla nazar edemedik demektir. Allah'ın nazarıyla nazar etmeyenler yanılmıştır. Haddini aşmıştır. Çünkü bakarken ben doğru görüyorum demiştir. Allah'ın doğrusuna da yanlış demiştir. Eğer Allah Adem ile İblis'in kısasını bize anlatıyorsa bizim bundan ders almamızı istiyor. Alacağımız almamız gereken ders ne, nedir? Ben ona ruhundan nef hepiniz ona secde edin buyuruyor. Bütün melekler secde ediyor. İblis secde etmiyor. Nedir İblis? Beni ateşten, onu çamurdan yarattın. Oysaki Allah özellikle ne dedi? Ben ona ruhundan nef de secde et demiştik. Allah'ın nef'i ruhu yok saydı. İşitmemiş gibiyiz saydı. Onu çamurdan, beni ateşten yaratmışsın. Ben ondan daha hayırlıyım dedi. İnsan da eğer insana bakarken Allah'ın ona nefrettiği ruhu yok sayar, görmezden gelir, onu etten, kemikten bir varlık olarak görür, malıyla, mevkisiyle onu ölçerse, tartarsa, biçerse, kıymet değer verirse, Allah'ın ona nefrettiği ruhu yok saymıştır, iblisin durumuna düşmüş demektir. Böyle olunca ne olur? Böyle olunca O'na düşman olur, düşman. Oysa ki Allah'ın O'na ruhundan nefettiğini ettiğini bilse ve buna iman etseydi insana bakarken gözünün kamaşması gerekirdi. Gözünün kamaşması gerekirdi. Eğer Allah'ı seviyorsa, eğer Allah'a iman etmişse Allah'ın güzelliğinin üzerinde olmadığı hiç kimse yoktur. Çamura düşmüş olabilir küfre düşmüş olabilir, şirke düşmüş olabilir, günaha düşmüş olabilir. Allah'ın isimleri onun üzerinde tecelli etmiş. Kulun görmesi, işitmesi, bilmesi, sevmesi, irade etmesi, merhamet etmesi, ikram etmesi, affetmesi, hatayı, kusuru örtmesi, bunlar hepsi Allah'ın sıfatları, isimleri. Bir tane sıfat bile onun sevilmesi için, ona bakarken, o güzellikten dolayı gözünün kamaşması için yeterlidir. İnsanı göremeyen varlığı görebilir mi, varlığı göremez. Varlığa bakarken de onu görmediği, onu anlamadığı için, Allah'ın nazarıyla nazar etmediği için ona da ayrıca hakaret ediyor. Ne diyor? Cansız varlıklar. Kim demiş cansız varlık? Cansız varlık var mıdır? Allah öyle mi söyledi? Allah buyurmadı mı? Yerde gökte ikisi arasında ne varsa hepsi Rabbini hamd ile tesbih eder ama siz onların tesbihini anlamazsınız dedi. <gülüyor> Yer gök, hepsi Rabbinin emrine boyun eğmiştir. Bununla beraber taş bile Allah korkusundan yukarıdan aşağı yuvarlanır dedi. Böyle bakınca, bütün varlığın hamd halinde, tesbih halinde olduğunu idrak edip bakınca varlığın hakkını teslim etmiş oluyorsun. Yoksa onlara karşı bu cansız varlıktır bir şey bilmez dediğinde, bir şey anlamaz dediğinde en büyük hakareti varlığa yapmış olursun. Ama insanın kıymetini bilmeyen varlığın kıymetini bilir mi? Bilemez. Evet, bu kadar yeter olsun isterseniz. Efendim Mehmet Öztüçek Diyarbakır <gülüyor> Ergani ilçesinden sormuş. Selamünaleyküm hocam. Rabbim işlerinizde kolaylık, güzellik ve bereket versin. Hocam sorum şu. Hazreti Adem yaratıldığı vakit başka insanlar da yaratılmış mı? Ve Hazreti İsa gökten yere inecek mi Allah razı olsun demiş. Evet. Allah ayeti kerimede buyurdu ki o sizi tek bir nefisten yaratandır, ondan da eşini yaratandır, öyle buyurdu. Söz bitmiştir, bu arada başkaları başka hükümler verebilir, başka şeyler söyleyebilir ama böyle manayı zorlamanın bir anlamı yok. Allah ne söylediyse O, çünkü Allah her neyi söylediyse O'na iman gerekir. İlle de bizim aklımızın O'nu anlaması gerekmiyor. Ben böyle yaptım dediyse, öyle yapmıştır. Bir tek nefisten yarattım dediyse, Adem'den yarattım dediyse, ondan da eşini yarattım dediyse, öyle yapmıştır. Allah'ın kudretine iman etmek lazım. Ol der, olur. Ondan yaratır. <gülüyor> Hz. İsa gelecek mi? Bu birçok müminlerin, Müslümanların, cemaatlerin böyle iman konusu yaptığı şeylerdir. Oysaki Allah böyle bir vahatte bulunmamıştır. Bu daha çok Hristiyanların, Yahudilerin ürettiği bir şeydir. Müminler niye 30 tuzağa düşüyor? Bunu anlamak da çok zor. Neden böyle e, inanılıyor? Hz. İsa gelecek, Mehdi gelecek. Dünya e, güllük, gülistanlık olacak. Herkes zengin olacak. E, zenginler, zaten herkes zengin olacak. Kimse zekatını verecek, kimse bulamayacak kurtla kuzi beraber otlayacak. Bu cennettir. Cenneti tarif ediyor. Allah öyle söyledi mi? Yok. Dünya bir imtihan yeridir. Andolsun ki sizi malınızla, canınızla, evlatlarınızla imtihana tabi tutarız. Böyle olunca imtihan olmadı. Dünya dünya olmaktan çıktı. Bu işin içinde şeytanın bir hilesi yok mudur Bunu anlamak gerekmiyor mu? <gülüyor> Eğer böyle bir devir yaşan yaşanacak olsaydı, bu mutlaka Resulullah Efendimiz Ali sallallahu aleyhi ve dönemi olurdu. Böyle bir şey yok. Bununla beraber e, her devirde, her asırda mutlaka Resulullah Efendimiz Ali sallallahu aleyhi ve temsil eden varisleri vardır, gelirler. Onun yaptığı gibi yapmaya çalışırlar, davet ettiği gibi davet etmeye çalışırlar. Aynı şekilde O'nun dinini, O yaşadığı zamana göre tazelerler. Tabiri caizse asr-i saadeti bulundukları zamana taşırlar. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam sahabesiyle Kur'an'ı böyle anladı, böyle iban etti. Sahabesiyle hayatında böyle yaşadı. Allah'ın rızasını, dostluğunu, ebedi hayatlarını böyle kazandılar deyip o asr saadeti bulundukları zamana taşırlar. Bizi de düşen onlarla beraber olup onların kazandığını kazanmaya çalışmaktır. Kendi kendimizi kandırıp birileri gelip bizi kurtaracak demek değildir. Yani Mehdi gelecek, Hz. İsa gelecek bizi kurtaracak diye beklenti içine girmek değildir. <gülüyor> Mesela bundan 500 sene önce öyle söylemişler. Ha geldi, ha gelecek, bekliyoruz demişler. 300 sene önce aynısını alimler söylenmişler. 100 sene önce yine söylemişler. Şimdi yine söylüyorlar. Ama onların hiçbiri görmedi onu. Onlara bir faydası da olmadı böyle düşünmenin. Allah herkesten kulluk istiyor. Herkesten Hazreti insan olmasını istiyor. Allah insanı kendisine abdolsun diye yaratmış. Nerede ad olacak? Bulunduğu yerde. Nerede hayatını yaşıyorsa, kiminle ber, kimlerle muhatap oluyorsa onlarla imtihanat tabi tutulur. Ona da düşen doğru yapmaktır, güzel yapmaktır. Allah ölümü ve hayatı yarattı ki hanginiz daha güzel yaparsınız diye. Doğru yapmasıdır, güzel yapmasıdır. iman edip salih amel işlemesidir. Kazanmaya çalışmasıdır. Öyle kendi kendine bir bir şeyler üretip işte bekliyoruz, gelecek, gidecek bizi kurtaracak demek değildir. Dünya cennet olmaz. Dünya imtihan yeri. İmtihan yeri olduğunu kabul etmek gerekir. Bunu Allah söylüyor. Yok imtihan yerinden çıkarıp cennete döndürmeye çalışıyorsak bu durumda birileri bize hile yapıyor. Bizi kandırıyor. Bizi o beklentinin içine sokup Hadi bekliyoruz, gelip seni kurtaracak. Bakıyoruz mesela böyle, e, koca koca okumuş, alim diyemeyeceğim, bilgi sahibi sözde, maluma sahibi olmuş, işte bekliyoruz, gelecek, işte bilmem, e, alametleri bunlardır, işte vakti geldi, zamanı geldi, ne olacak? Gelip bizi kurtaracak. Kimse kimseyi kurtarmaz. Herkes kendini kurtarması gerekiyor. Ne buyuruyor Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Fatıma annemize kızına kızım Fatıma. Sakın babam peygamberdir diye bana güvenmeyesin. Nefsini Allah'ın elinden satın al. Buyurdu mu? Buyurdu. Bunu bilmeyen ilim sahibi, alim, bilgi sahibi, malumat sahibi, kitap okuyan var mıdır? Yoktur. Herkes bunu biliyor. Onun için eğer o kendi kızına yardım edemiyorsa Nefsini Allah'ın elinden satın al diyorsa, bunu da bilmiyor zaten ne demek istediğini. Nefsini Allah'ın elinden satın al demek, nefs demek Allah'ın insana nefreti, hakikati, ruhu demektir. Onu al diyor. O emaneten sana verilmiş, onu alasın. O olasın diye sana verilmiş. Onu Allah'tan al, satın al. Satın alabilmen için bir şey vermen gerekiyor. Vehmi olan, hayali olan nefsini, Allah'ın emanet olarak sana verdiği mali, emanet olarak sermaye olarak verdiği hayatını, vaktini, zamanını verip onu alacaksın. Hepsini kurban edip, hayali, vehmi olanları, geçici olanları verip, hakikisini, Allah'ın sana nefrettiği nefsini, ruhu satın alacaksın. Bunları vermeden onu satın alamazsın. Marını, canını vermeden onu satın alamıyorsun. Yoksa Kimse kimseyi kurtaramıyormuş. Böyle kendimizi zorlayıp ille de gelecek bizi kurtaracak demek sadece insani tembelliğe sevk eder. Yapması gerekeni yapamaz duruma gelir. Nasıl olsa biri gelip onu kurtaracak. Bu doğru bir fikir, doğru bir düşünce, doğru bir iman değildir. Ayetleri okuduğumuzda onu rahatlıkla görürüz ve anlarız. Önce Allah'ın söylediklerine iman etmek lazım. Yoksa zorlayarak oralardan bir mana çıkarıp işte bak bu da böyle söyleyebilir. Böyle bir ihtimal vardır demek kendi kendine bahane öğretmektir. Kul olmamak için. Evet. Efendim aynı izleyicimizin bir sorusu da var. <gülüyor> Mustafa İslamoğlu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tennâh içerisinde kibirli adam. Neden Kur'an ayetini paranteze alıp kibirli adam diye ifade ediyor? Peygamber kibirli olur mu? Ve bazı hocalar ve insanlar Hazreti Adem yaratıldığında başka insanların da Hazreti Adem ile beraber olduğunu bu nefen bir önceki soruda sormuştuk. Evet. Evet. Kibirli Hazreti adam Tabii Hazreti Adem'le ilgili olanı söyledim. Başka alimler başka türlü iştihad edebilir. Bu bir iman konusu değildir çünkü. Başka türlü iştihad ederse imana bir zarar verir mi? Zarar vermez. Bununla beraber ismini zikrettiği zat bir alim. Hayatını ilme Kur'an'a vakfetmiş bir zat. Hiç o kelimeyi kullanması mümkün müdür? Peygamber'e kibirli deyip o yani ayetlerde onu parantez içinde alması mümkün müdür? Bu mümkün değildir. Kardeşimiz e, yanlış anlamış onu. Yanlış yorumlamış. E, bir mümin hiç peygamberine kibirli diyebilir mi diyemez orucu. Kardeşimiz onu yanlış anlamış. Böyle sui bulunmak doğru değildir. Bu haksızlık, bu zulüm. Yani yüzlerce, binlerce insanın hidayetine vesile olmuş yüzlerce, binlerce insana Allah'ın kelamını okumuş, anlatmış biri için böyle bakıp bir kelimeyle onu böyle herhangi bir şekilde suçlamak, başka bir şeyle itham etmek bir mümine yakışan hal ya da tavır değildir. Onun için. Bütün alimlerimiz için bu böyledir. Onlara mutlaka hakkını teslim etmek lazım. Allah bir kule hesaba çekerken günahlarını bir tarafa, sevaplarını bir tarafa koyup hükmü öyle verir. Eğer biz de Allah'a göre hüküm vereceksek Allah'a ters düşmeyeceksek bizim de hükmü öyle vermemiz lazım. Söyledim biraz önce. Yüzlerce, binlerce insanın hidayetini, Allah'ın kelamını öğrenmesine vesile olmuşsa böyle onda bir hata, bir kusur, bir yanlış, bir eksik görüp onunla, onu hesaba çekmek, mümine, müminlere, alimlere yakışan hal, yakışan tavır değildir. Mesela bazen görüyoruz, iki alim birbirini küfürle itham eder. Veya herhangi bir konuda bir iştihad etmiş, o ona senin iştihadın yanlıştır, öteki de ötekine sen ee, ''Yanlış yapıyorsun, bu senin iştihadın yanlıştır.'' deyip yani birbirlerini böyle e, küfürle itham edecek kadar ileri e, gitmeleri asla yakışık olmaz. Halbuki o bir iştihad meselesiyse bu durumda ikisi de aslında haklıdır. Her biri kendi iştihadını yapmış. Orada bir iman konusu yoksa, iman etme meselesi yoksa, iştihad konusuysa zaten Alimin iştihad etme haklı vardır. İkisi de haklı, ikisi de kardeş. ikisi de mümin kardeşi. İkisinin derdi de Resulüne, Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yardım etmektir. Bu arada bırak eksikleri olsun, bırak yanlışları olsun. Beşer değil midir? Yanlışı da olur, eksiki de olur. Eğer kardeşinin eksikini ya da yanlışını gördünse, söylemen gereken şey ben böyle iştihad ettim, böyle anladım, bence bu böyleydi. Deyip o hakkı ortaya koy bak kabul edip etmemek ona ait bir şeydir. Kabul etmediyse onu küfürle itham etmek ya da onu suçlamak yanlıştır, haksızlıktır, zulümdür. Bu kalbi öldürür. Değil bir alime, sıradan bir mümine de öyle muamele etmek gerekir. Yüz tane halden 99 tane yanlışı var. Bir tane doğrusu varsa o bir tane doğrusunu, güzelliğini görüp oradan onu sevmen gerekir. Kaldı ki 99 tane güzellik var bir tane de hata olsun. Belki de sana göre hatadır. Veya gerçekten hata olsun. 10 tane hata olsun. 90 tane güzellik o 10 tane hatayı örtmez mi? Söyledim. Allah günahı bir tarafa, sevabı bir tarafa koyup öyle de artıyor. Sonra bizim gücümüz Böyle herkesi hesaba çekip, Allah'ın e, Allah adına insanları e, hesaba çekmek gibi bir yetkimiz, bir hakkımız da yoktur. Eğer hesaba çekeceksek, kendimizi hesaba çekmemiz gerekir. Hakkı, hakikati ortaya koymak başka bir şey. O, hakkı, e, hakikati ortaya koyarken... Kardeşine yardım etmek için onu yapıyoruz. Kardeşim biraz daha kazansın fikri düşüncesi vardır. Yoksa onu eleştirme, kötüleme, yerme ya da küfürle itham etme meselesi değildir. Böyle bir niyet küfürdür. Evet, kardeşlerimiz böyle bu hale dikkat etmelidirler. Değil cemaatleri, fertleri bile eleştirmemelidir. Allah... وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لِمَزَةٍ dedi. وَيْلٌ olsun, yazıklar olsun, yerleri cehennem olsun, وَيْلٌ deresi olsun, o yüze karşı eleştirip çekiştireni, arkasından eleştirip çekiştireni buyurdu. Durup dururken, ben niye Allah bana cehennemlik desin, birilerini eleştireceğim diye? Hayır, eleştirmiyoruz. Bütün varlık üzerinde Allah'ın muradı neyse o gerçekleşiyor. Güzel olmayan, hiç kimse ve hiçbir şey yoktur. İnsan kendini karanlıkta bırakmış olabilir. Allah'tan yüz çevirdiğinden dolayı karanlıkta kalmış olabilir, küfürde kalmış olabilir. Bize düşen nedir? Onu aydınlığa, karanlıklardan nura davet etmektir. Güzelliğe davet etmektir. Çamur atmak ya da taş atmak ya da küfürle idham etmek değildir yani. bize düşen bir olmaktır, beraber olmaktır, kardeş olmaktır. Düşman olarak da şeytani bilmektir. Eğer yardım edebileceksek kardeşlerimize de yardım etmektir, yardımcı olmaktır. Kim nerede güzel bir şey yapıyorsa ona destek olmaktır. Ona yardım etmektir. En ufak bir güzelliği bile yok saymamaktır. Hiçbir şey yapamıyorsak Dua etmektir, övmektir. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Ya ilmi öğrenen olun, ya öğreten olun, ya onlara yardım eden olun, ya da onları seven olun. Sakın dışarıda kalıp bir beşincisi olmayın dedi. Bir beşincisi olduğunda dışarıda kaldı. Yani e, iman dairesinin dışında kalıyorsun. Onun için. E, alimlerimizi böyle e, bir kelimeye e, feda etmiyoruz. Hangi alim olursa olsun, bir kelimeyle bile eğer insanlara faydalı oluyorsa, bizim de ona en azından onları sevmemiz lazım. E, muhabbetle bakmamız lazım ki değiştiğil olmayalım. Evet. Ben teşekkürler. Sizden olursa bir ara aramak istersin. Kıymetli izleyenlerimiz, kısa bir aradan sonra bir tez inşallah.